1740 numaralı konu, Hz. Peygamberin Tebük savaşında okuduğu başka bir hutbe, Rasulullah, Tebük gazvesi gününde minbere çıktığında Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi, Ey insanlar, Allah'ın size emrettiğini size emrediyor, Allah'ın sizi nehyettiğinden de nehyediyorum, öyleyse rızkınızı ararken onu güzel bir şekilde edinmeye gayret sarf ediniz, Ebu Kasım'ın nefsini elinde tutan Allah'a yemin ediyorum, herhangi birinizin eceli onu nasıl arayıp buluyorsa, rızkınız da sizi arar bulur, rızkınızı ararken zorlukla karşılaşsanız da, Allah'a itaat etmekten ayrılmayın.